Tevabün Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbih ediyor. O'nundur mülk ve yönetim, O'nun içindir tüm övgüler, her şeye gücü yetendir O. O'dur sizi yaratan, sizin bir kısmınız küfre sapmıştır, bir kısmınız iman etmiştir. Ve Allah bür ettiklerinizi çok iyi görmektedir. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı, sizi biçimlendirdi ve görünüşlerinizi güzel yaptı, yalnız onadır dönüş. O bilir göklerde ne var, yerde ne var ve bilir sizin gizlediklerinizi de, açıkladıklarınızı da. Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir. Sizden önce küfre sapanların haberleri gelmedi mi size? Onlar yapıp ettiklerinin vebalini tattılar ve onlar için korkunç bir azap vardır. Bu böyledir. Çünkü Resulleri onlara apaçık deliller getirip dururken onlar, Bir insan mı bize kılavuzluk edecek deyip küfre saptılar ve yüz çevirdiler. Ve Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah sınırsız zenginliğin, sonsuz övgülerin sahibidir. Küfre sapanlar asla diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, Rabbime yemin ederim, sandığınız gibi değil. Andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Yine andolsun ki yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir ve bu Allah için çok kolaydır. Artık Allah'a, onun resulüne ve size indirdiğimiz Nura inanın. Allah yapmakta olduklarınızı iyiden iyiye haber almaktadır. Toplanma günü için sizi bir araya getirdiği gün karşılıklı aldatış ve aldanışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman eder, barışa ve hayra yönelik iş yaparsa Allah onun çirkinliklerini örter ve kendisini altından nehirler akan bahçelere içlerinde sürekli kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük başarı budur. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte bunlar... İçinde sürekli kalacakları ateşin dostlarıdır. Ne kötü dönüş yeridir orası. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya ve güzele kılavuzlar. Ve Allah her şeyi en iyi biçimde bilmektedir. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Resulümüze düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah ilah yok ondan başka Yalnız Allah'a güvenip dayanır iman sahipleri Ey iman edenler Şu bir gerçek ki Eşlerinizin ve evlatlarınızın içinden size bir düşman vardır Onlara karşı dikkatli olun Eğer affeder ellerini tutar Hatalarını görmezlikten gelirseniz Kuşkusuz Allah da affedici merhamet edici olur Şu da bir gerçek ki mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince onun katında büyük bir ödül vardır. O halde gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin ve bendikleriniz için bir hayır olarak infakta bulunun. Nefsinin cimrilik ve doymazlığından korunanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla bir şey borç verirseniz o onu sizin için katlayarak artırır ve sizin hatalarınızı bağışlar. Allah şükürdür, şükredenlere karşılık verir. Halimdir, yumuşak ve merhametli davranır. Görünmeyen ve görünen alemleri bilendir O. Azizdir, Hakimdir.